وحل نغدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله هذا كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya ilah al-alamin aydınlık ihsan ile ya rabbini. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya rabbini. Zeydatu subhaniyen ile bizleri möayyed eyle ya Rabbim. Cennemiz cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya Rabbi ve firdos ile ya Rabbim. Amin bu hürmet-i cedi'l mürselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Muhterem Müslümanlar.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 İnsan, eklemi mahluk olan insan, yaratıldığı günden bugüne hiçbir devirde bu kadar alçalmamıştır. Bu kadar hor ve hakir görülmemiştir. İnsana ait kıymetler asrımız olduğu kadar hiçbir zaman ayak altına alınmamıştır. Zira insana sair canlılar gibi bakılmaktadır. Eşlefi mahluk olan insanla herhangi bir madde ve cisim arasında fark gözetilmeden bakılmaktadır.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 Âlemde tun olan her hakikati maddi bulunan bir hakikat olduğuna bir kere daha bakacak. Bu da ancak Hazreti Muhammed gözüyle olacaktır Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in ağzacesini gözüne koymayan insanı tanıyamayacak. İnsanı takdir edemeyecek. Onun elindeki kriterler insanı tatmaya, ölçmeye yetmeyecektir. Muhammedi bir gözle bakacak Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'i bir gönülle değerlendirecek. Muhammed'i bir vicdanla meselelerin üzerine eğilecek. Muhammed'i hüviyette arzı idare edecek. Ve dünyasına yeniden Muhammed'ilik verecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, içtimai'mizin keşmekeşliği karşısında, gönüllerimizin hirvaniliği karşısında, ruhlarımızın derbederliği ve birşaniyeti karşısında,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 Ebedi mi hüzur içinde yaşama muvaffak olmuş Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Gönülleri yeniden Muhammedilik mevzuunda heyecana getirmek. Yeniden Hz. Muhammed ve selamı sevilir sayılır hale getirmek. Yeniden evlerimizin en sevgili varlığı haline getirmek. Çocuklarımızın evde mütemadiyen muhaverelerinin mevzu haline getirmek. Ailelerimizle bizler arasında muhaverelerin mevzu haline getirmek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 İsterse şeriat getireceğim diye Kur'an omuzuna alsak koşsa dahi vallahi tanıması mümkün değildir. Tanıması mümkün değildir Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın. Onu görecek silüetini daima sezecek evden. Haneme sen mi geldin ya Resulallah diyecek yer yer deliler gibi konuşacaksın. Ha benim teheccüdüm diyecek. Yatağından ok gibi fırlayacaksın. Teccadesine koşacaksın. Gönlü heyecan dolu, Esselatu vesselamü aleyke ya Resulallah diyecek. Sokakta manen kalbi kırık bir çocuk gördüğü zaman, "Ey sen Hazreti Muhammed'den mahrumsun. Gel sana onu anlatayım." diyecek. Elinden tutacaksın. Oturacak bir sürü göz yaşı dökeceksin. Biraz illeyecek, biraz ahı edecek, iniltileriyle çocuğun kalbine girmeye çalışacak. Muhammed içinde bulunmayan sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i bir havanın etmediği bir mektebi görecek harıl harıl talebeler boşalıyor. Yarının irfan hayatımızı omuzlayacak talebeler boşalıyor. İstikbalimizi bayraklaştıracak ehli irfan boşalıyor. Ve fakat bunların atlasiyelerinde Muhammed'in ikrams Bakışlarında Hz. Muhammed'i bulmak mümkün değil. Kalplerinde Hz. Muhammed'in heyecanı yoktur. Bayılıp geçecek oradan. Bir miktar ahuvvah edecek. Ah biz kendimiz ettik diyecek, ellerini dizlerine vuracak, yıllar yılı neslimize sahip olduk, onu anlamadık ve Kur'anımıza neslimizin imdadına yetişmedik diyecek. Bin ahu ahlam, bin heyecan ve helecanlam, mektepten boşalanlar karşısında dahi mustarip olacak ve iki büklüm olacak. Hz. Muhammed'e aşina gönül, sallallahu aleyhi ve sellem,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 Fabrikalarımız gidecek, evlerimiz gidecek. Ziyaseti i Cumhuriyet bize tevdi edilecek, düşünmeyeceğiz onun. Zira beri tarafta çayır çayır yanan neslimiz var. Onun içine inme yollarını düşüneceğiz ki, Muhammedi bir yoldur sallallahu aleyhi ve sellem. Magazinin yoludur, siyerin yoludur. Büyük mansıpla makamlara göz dikmem. maksit sistemin gereğidir. Muhammedi bir gönül. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Muhammed'i bir gönül istiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ve sadece imanın aşıkı olsun. Meydana imanlı bir nefsin gelebilmesi için lazım gelen her türlü şeyi yaptın. Ve her me meşakkate katlansın. Her tehlikeyi göğüslesin. Ve bu mevzuda fevkalade tehalük göstersin. Rabbim bizi böyle eylesin. Rabbim bizimize derman, kalbimize derman lütfeylesin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 Nabzına kulak verdiğiniz zaman hayatı Muhammedi hiyette tanzim etmeyi tavsiye edecektir size. İçkiden kaçınmayı tavsiye edecektir. Sigaradan kaçınmayı tavsiye edecektir. Muhammedi olmayan her melânetten kaçınmayı size tavsiye edecektir. Habib bunu söyleyecektir. Bu ne demektir? Kıyamete kadar Cenayhaneden her hadiseyi önündeki bir kitaptan okuyor gibi okuyup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 Bu da Efendimiz'in takonyasıdır demiş öpüp başına koymuştum. Ve onun arkasında opak ayağım, arşi azama yükselen ayağım, yıldızlarda kaldırımlar üzerinde gezer gibi olan ayağım, kamera o ayağın altında, atın ayağının altında kalan bir hilal gibi, bir naz gibi kalan ayağım. O ayağı batan o ayağın bastı takonyayı öpüp başına koyuyor. Onun arkasında da mukaddes ayağın silüetini görüyordum. Ve devir Sultan Ahmet devrine gelincem, o Sultan Ahmet camiğini yaptıran Sultan Ahmet devrine gelincem, o mübarek ayağı yetemem. alsa koplasamım, gözünün üstüne mi bağlasa, ne yapsa ki ona hakkını verse diye düşünüyorum ve sonra krallara taç giydiren Osmanlı hükümdarım, o ayağı tuttuğu gibi tacına sorguç yapıyorum, Bu arkasına da şu mısraları yazıyorum. Nola tacım gibi başımda kademi fakin ol olfakri rüsülün.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 Bilmeden ötürü alaka duymanın ifadesidir. Siz netlimizi Hz. Muhammed'e öğrettiğinizi iddia edebilir misiniz? Hani tababete ait her meseleyi bilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tıp ilminin en muhkem kaidelerini değişmeyecek şekilde getiren, vaz eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mevzun bu değil ki ben bu mevzuda size misaller arz edeyim. Ama bunu çeşitli yerlerde çeşitli vesilelerle arz ettim biliyorsunuz. Hendesenin en rahatsız, en rasim, sağlam prensiplerini getirip koyan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, içtimai'nin hiç tezerzülü görmeyen, sarsılmayan, en sağlam stilini kendi ümmetine takdim eden Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın, terbiyenin ve psikolojinin, cemaati, cemiyeti adına, ümmeti adına, en rahatsız ve tecrübelerden geçmişinin ümmetine takdim eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Neslinize tanıttırdınız mı? Evinizde çocuklar hareket ederken Muhammed Muhammed diye koşuşuyorlar mı? Sevdirebildiniz mi acaba onun? Hani sizden daha çok sevebiliyorlar mı? Siz olmasanız da olur ama Hazreti Muhammed olmaz olmaz diyebiliyorlar mı? Onların gönüllerinde bu aşkı bu heyecanı meydana getirebildiniz mi? Medine burunlarının ucunda burcu burcu tutuyor mu? Ve giderken de oraya giderken de Gidememenin heyecanlı kalplerinde yaşıyorlar mı? Nasıl ve nice yüze geliriz ziyaret u Allah? Memleketimiz cayır cayır yanarken nasıl seni ziyarete cesaret ederiz ziyaret u Allah? Dinsizlik visel gibi akarken ortalık araçta batarken memleket cayır cayır yanarken vatan evlat itfaiye memuru beklerken nasıl geliriz ya u Allah? Dedirtebilecek kadar. Çocuğunuzun gönlüne hassasiyet kazandırdınız mı acaba? Kazandırmadıyseniz ona karşı vazifenizi yapmadınız demektir. O anaşist olmaya müheyyah namzet demektir. Serkeş ve serseri olmayan kan dökmeye namzet demektir. Başlayın. İnsan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı her şey gibi tanıdığı müddetçe sevecektir. İtaat arz etmedim size. Tanıdığı müddetçe sevecek ve dil olacaktır. Onun her ölümünü duyduğu zaman yeni evimizden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi çıkıyor gibi o taze ölünün başında oturacak ve bir sahabi gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacaktır. Ne zaman Hazreti Muhammed öldü sözünü duysam sanki ufkumuz yeni karardı gibi, sanki güneşimiz yeni battı gibiyim. Kasvetli bulutlar afakımızı sardı gibi içinde bir kasvetli bulantı duyacak ve cenaze evimizden yeni çıkıyor olmanın heyecanı ve hele canını yaşayacak. Bunu vereceksin çocuğun kalbine. bunun kalbini Hazreti Muhammed'le dolduracaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Ha başta eradik, çöl o kalbe yerleştirilmesin. Rabbim bize insaat ve izanistan eylesin de tepeden tırnağa sevgi babında bu anlayış ve bu aşk ve bu heyecan meydana gelmiştim. Sizler çocuktan ve yaşlıdan misaller intikal ettireyim. Aleyhissalatü vesselam, eline geçen her şeyi dağıtan bir insandım. O dünyada bir misafir olduğunu bir dakika hatırından çıkarmadım. O göklere namzet bir insandım. Miraçta numunesini gördüyüp, bizzat müşahede ettiği yolculuğa bir gün ebediyen çıkacak ve bir daha geriye dönmeyecektin. Bir ağacın altında duruyor gibi dünyada istirahat buyuruyordum. Ağacındaki muhakkak ikameti sona erdikten sonra göç edecek ebediyen Allah'ın huzuruna gidecektin. Zaten göklerin tekleri de mücevherlerle dolmak için bu şerefli misafiri intizar ediyordum. Rab kendi rahmetinden ayırıp yaptı, bu müstesna abideye karşı da anlayamayacağımız şekilde değişik bir alakası vardı. Süleyman Çelebi bu alakayı ifade ederken ben sana aşık olmuşum sözüyle anlat dedim. Evet belki Allah'a aşık olmaz. Fakat katiyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorduk ve çok seviyordum. Hazreti Muhammed'im daima huzurunda bulundurmak, daima kurbu huzuruyla teklim ve teşrif etmek... Nezzülü göre anlayamayacağımı şekilde derin bir mana ifade ediyordu ama biz bunu idrak edemiyoruz. Gökler ona, onu bekliyor, onu intizar ediyordu ama aleyhissalatü vesselam sırf bizim için, bizim içimizde duruyordu. Onun için dünyaya, dünyanın malına ömen alına mütenezzil değildin. Eline geçen her şeyi gönüllere girmek için bir anahtar olarak kullanır, onunla gönülleri açar ve gönüllere girerdin bir gönlü açması için sırtındaki tek entarisin, o gönlü açmada bir anahtar olarak kullanılacaksa, o entari onun sırtına giydirir ve onun gönlüne giriverir. Bir başkasının gönlüne girmek, evindeki tek bardak suyu, sütü içirmekle olacak ise, o bir bardak sütü içirir, onun gönlüne giriverirdi. Bir başkasının evindeki sadakayı vermek suretiyle gönlüne girecekse girerdim. Ve ondan sonra da ona, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedirtirdi. Gönülden tıpkı söylemeye Allah bizi muvaffak eylesin. Onun için çok defa aç kalırdı ve susuz kalırdı. Benim arz edeceğim şey odurdum. Bu yüce kamet de edeceğim şey odur. Ve işte böyle aç kaldı, susuz kaldı günlerden bir gün evinde evrad-ı eskariyle meşgul ve meşbu bulunuyordu. Derken kapısı vuruldu. Kapıyı açan kapıyı açınca upuzun tertemiz bir kâmet. Peygamberlerden sonra insanlığın en büyüğü olan Sıddıkiyat makamının sultanı Hazreti Abu Bekir'i Sıddık'ı kapının önünde beklerken gördüm. İçeriye girdim. Allah Resulü sordum. Ya Aba Bekir bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Nedir sizi buraya getiren? Anam babam sana olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Acaba Peygamberin evinde bir şey var mıdır dedim. Buraya kadar geldim bir lokma bulalım diye. Onlar orada oturadursunlar.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 Bütün varlığın İslam yolunda kullanıldığı, sarf edildiği günlerdir. Tırmanma şeridinde yukarılara doğru tırmanıldığı gündür ve devirdir. Sırtta ve de her şeyin döküldüğü gündür ve zamandır. Onun için elde avuçta bir şey kalmamıştır. Ve otururlar, bir aralık Resul-i Ekrem'in kafasına etkiverir. Dün Ebu'l-Hecem-i Teyyah in bahçesinden geçerken, şu üç beş sene evvel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 Resul-ü Ekrem'e karşı alaka duyduğunu seyredin. Kapıya yanaşan Ömer, gür sesiyle seslenir, ebel heysem, çocuk yatakta yatıyordur gece. Baba, Resul-ü Ekrem'in en sadık dostu, Ömer bizim evimize geldidir. Yat oğlum bu saatte Ömer, ne arar bizim kapının önünden? Bırak sonra onların in, o ince, o iç yakıcı sesiyle, Ebu Bekir kapının önünde seslenir, ebel heysem, Baba Resul-i Ekrem'in en sadık dostu, kayınpederi ve mağarada arkadaşı ilk Müslüman olan Müslümanlığın ilki Ebu Bekir kapımıza geldi. Ya evladım Ebu Bekir ne arar burada? Biraz sonra resul Ekrem, terine dokunur gibi Abel heysem diye seslenir. Çocuk artık babasına sormayı beklemeden yerinden ok gibi fırladığı gibi kendisini kapının arkasında bulur. Sürmetini açar buyur ya Resulallah dem. Yedi sekiz yaşında bir çocuktur, yedi sekiz yaşında bir çocuk sesine soluğuna aşina ve hayran Resulullah'ın. Kudumuna hayran Resulullah'ın, evine şeref vermesine hayran ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Zira o evde, o çatının altında hep Muhammed denmiş, Resulullah denmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabere Resulullah ile başlamış. Resulullah'la bitmiş ve Resulullah'la devam etmiş. Çocuğun kafasını öyle girmiş ki, yollar Resulullah'a uğramadan cennete girmez. Mizan'da o görülmeden cennete girilmez. Sıratta ona uğramadan insan cennete giremez. Onun şefaat beraatını almadan, Resul-i Ekrem'e cennete giriş pasaportunu vize ettirmeden cennete girilmez kafasına öyle yerleşmiş. 7-8 yaşındaki çocuk,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 Allah Peygamberinin irfanı vardır, resul Aleyhisselatu Ekrem Vesselam'ı tanımaktadır. İnsan bildiğini sever ve insan bilmediği şeye düşmandır. Nefsimizin Allah'a ve Resulullah'a düşmanlığının altında sadece Allah ve Resulullah'ı tanımaması vardır. Yani nefsimizin masfit ve lenilis olmasının altında sadece cehaleti vardır, bilgisizliği vardır,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 Niçin gönülleri uyarmadınız? Ona karşı kalpleri niçin aşina atılmadınız? Allah soracaktır bunu Celle Celaluhu. Ve nefsimizin azgınlaşmasının, taşkınlaşmasının altında da haddizatında bu vardır. Kalpler ikminansızdır. Manaya ve irfana susamıştır. Hz. Muhammed irfanına susamıştır. Allah. Tatmin olabilmek için yeri yeni yönler ve yöntemler araştırmaktadır. Ve bulduğu her şey başına bin bela bin gayri olmaktadır. Ve bir de bir yaşının bu mevzudaki heyecanı ve helecanına bakın. Uhud maharebesi olmuş. Nice servilevan canlar Uhud'da dökülmüş. Budanan biçilen güller gibi vermiştim. Resul-i Ekrem'in de benzi solmuştum, Gözyaşlarıyla temiz, temiz Hamza'nın temiz cesedini gözyaşlarıyla yıkarken, cennetlerden gelen mukaddes çevserlerden daha mukaddes A bu hayatla yıkarken, amca amca deyip üzerine ağlarken, onun da rengi benzi olmuş, kolu kanadı kırılmış, Medine'ye öyle dönmüştüm. Her sokakta ağlayan vardı, hak ağlayanlar vardı. Hz. Muhammed'in cemaatine alıyorlardı. Gökse meleklerin kendilerini alkışladığı bir cemaate alıyorlardı. Hamza'nın da çocukları vardı ama Hamza'nın kapısında ağlayan yoktu. Ve i Ekrem öyle yıkılmıştı ki, amma حَمْزَتُوا فَلَا بَوَاكِيَ buyurmuştu. Fad ibn-i ve huzurunda oturuyordu. Hamza'nın ağlayanı yok demişti. Hamza'ya da ağlanmasını istiyordu, gönlü çok kırıktı.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 İşte gönüllerin peygambere karşı hücşar olmasın. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerimizin içinde ve bizim için her şey bulunmasın. Rabbim kapalı kalplerimizi açsın. Yüzü suyu hürmetine kainatı yarattı o müstesna kâmetim. Bize boyuna göre tanımayı muvaffak eylesin. Müyesser eylesin. Aziz Müslüman... Sadece sevgi babında dursam, belki saatlerde duracak ve sadece bu hususun etrafında inayla kuyu kazıyor gibim, derinliğine inmeden ben kendi boyuma göre anlatıyorum, satıyor olarak anlatabileceğim bunu. Fakat size sırasıyla harz ettiğim hususların hepsine temas edebilmek için bu husus üzerinde bu kadar kısaca duracak ve ikinci hususa intikal edeceğim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi gönlümüzde hakim isem, Kur'an bize diyor ki, İn kuntum تُحِبُّونَ Allah'a فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ اِنْ kuntum تُحِبُّونَ Allah'a فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'la münasebetiniz ve varsa, bana ittiba edeceksiniz diyor. Sevgi ittiba ve iktida etmeyi gerektirmektedir. Seviyorsanız Hz. Muhammed vesselamın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 eğer biz Hazreti Muhammed'i seviyorsak, nerede Muhammed'i renk, nerede Hazreti Muhammed'i ifade eden havam, nerede Muhammed'i heyecanla meydana gelen atmosfer, nerede bütün bunlar? Soracak Allah sallallahu, seviyorsanız ittiba ve iktidar edeceksiniz. Büyük kadın Rabi Adıyem, bu mevzudaki şaşkınlığım daha doğrusu anlaşılmazlığı ifade ederken şöyle Tâsıl ilâhe ve ente tuzhiru hübben. <gülüyor> Bu أمر fiil fiil bedi'um. لو كان حبك صادقا لا تعصى. إن المحب لما يحب مثوم. Allah isyan ediyorsun. Resul-i Ekrem'i tanımıyorsun. Sonra da sen diyorsun ki ben Allah'ı seviyorum. Sonra da diyorsun ki Hz. Muhammed Allah'ın resuludur. Sonra da diyorsun ki ben onun yolunu istiyorum. İsyan ediyorsun. Baş kaldırıyorsun dinin emirlerine karşı serkeşlikten bir an tarih olmuyorsun, bununla beraber diyorsun ki ben Allah'ı ve Resul'unu seviyorum. اَذَا لَعَمْرِ فِي الْفِعَالِ بَدِعُونَ Hayatıma, hayatı bana verene katem ederim ki çok anlaşılır şey değildir. Bu bir tenaküzdür, bir anlaşılmamazlıktır, bir idratsızlığın ifadesidir bu, böyle şey olmaz diyorum. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْثَمْ Eğer muhabbetinde sadık isen, Gerçekten seviyorsan inkiyat edeceksin, itaat edeceksin, dilbeste olacaksın, gönül vereceksin, arkasından ayrılmayacaksın. İnnel muhibbeli men yuhibbu mutiu. Çünkü seven sevdiğine tabi olur, seven sevdiğine uyar, seven her şeyle sevdiğine benzemeye çalışır. Kaşıyla, gözüyle, diliyle, dudağıyla, saçıyla, başıyla, eliyle, ayağıyla, Seven sevdiğine benzemeye çalışır. Eğer Resul-i Ekrem'e karşı sevginiz ve alakanız varsa ittiba ve iktida edeceksiniz. Korur Rabbim. Aziz Müslüman, Gönüller Resul-i Ekrem sevgisini aç ve susuzdur. Evvela bu sevgiyi o gönüllere yerleştirme mecburiyetindeyiz. Bunun için müesseseler, misyonlar kurma mecburiyetindeyiz.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 Duvarlarda bir kitim, yazılar, sloganlar şahit olabilirsiniz. Hazreti Muhammed'in yolunda, izinde rastlanması mümkün olmayan şeyleri görebilirsiniz. Ama hiçbir zaman Muhammediliği göremezsiniz. Onun sevgisini gönüllerde icra etmedikten sonra ve her seferki onu temsil eder bir halife haline getirmedikten sonra Muhammedilik bizim için bahis mevzu değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hale gelen her fert ateşlenmiş gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iktidar edecek, ona tabi olacaktır. Zira sevgi ittiba etmeyin. Zira sevgi inkiyat etmeyi gerektirir. Seviyorsanız ittiba ve iktidar edeceksiniz. Hazreti Ömer'in nasıl bir kameti bala olduğunu anlatmaya lüzum var mı? İhtiyaç hisseder misiniz? Marxistlerle elinistler dahi diyorlar ki, Müslümanlar içinde iki halife yetişmiştir ki, bu iki halifenin kabine kimsenin ulaşması mümkün değildir. Zira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 Kan dökülmemiş ve cana kıyılmamış. İşte bu devreyi hazırlayanlar, bu devreyi idare edenler, Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer müstesna bir kâmet, müstesna bir dima. Resul-i Ekrem vesselam buyururlar ki, benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdum. Siz bulunla, bu mezru ile Hazreti Ömer'in boyunu ölçmeye çalışın. Ve buyururlar ki, bana mana aleminde süt takdim edildim. İçtim içtim. İliklerime kadar kandığımı hissettim. Bakiyesini de Ömer'e verdim. Derler ya Resulallah tevili nedir? Buyururlar ki ilim, ilmiyle dünnim. Ve bir başka zaman buyururlar ki halk bana arz olundu ümmetim. Fevk fevk geliyordum. Tıklarında gömlekler vardım. Örtüler vardım. Kimisi göbeğinde, kimisi daha yukarıda, kimisi memesinden. Ömer geldiğinde bana baktım ki örtüsü başından aşkındım. Ya Allah bunun tevhidi nedir? Buyurdular ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman. Bu da imandır. Ömer o kadar imandım o kadar irfanlı, o kadar izanlı ve o kadar dirayetli bir insandır. Bakın Resul-i Ekrem'e ittiba ve iktida için. Hacer-ül öpüyor kendi devrinde. İran İmparatorluğunu tutmuş böyle tasmış. Satır, çatır çatır, çatır diyerek yıkılacak.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 Ve öperken arkasında da Hazreti Ali bulunuyor. Allah'ın peygamberinin halifesinin arkasında Allah'ın peygamberinin damadı bulunuyor. Hazreti Ömer öperken taşı şöyle diyor. Ya Hacer! inni âlemu enneke Hacer! La tenfeu wa la tedur! Le'vle enni rayiti Resulallah yukabbiluk ve Allahi mâ kabbaltuk ev kemâ kal! Ey taş! Biliyorum ki sen bir taştan ibaretsin. Ne faydan olur ne de zararın olur. Eğer Resul-i Ekrem'i seni öperken görmeseydim ben seni öpmeyecektim. Sayıp bir rivayetim. Geriye döndüğünde Hazreti Ali beklerken bulur. Ya Ömer eğer o taşta olanı bilseydin bu sözü söylemezdin. Hazreti Ömer de kaldırır der ki Lavla Ali olmasaydı Ömer helaka giderdim. Zira Resul-i Ekrem'in buyurduğu bir meseleyi tahkir ifade eder bir sözle ele aldın. Ama bu sonu zayıftır. Kavi olan rivayet odur ki, Hazreti Ömer radiyallahu anh hazretlerim, aleyhissalatu vesselam Hacerül Esved'i öptüğü için öpüyor ve ona karşı saygı duyuyordum. Peygamberi seviyordum. Sevdiği her şeyde ona ittiba ve iktida ediyordum. Biliyordu ki ona muhalefet insanı baş aşağı götürür. Biliyordu ki ona muhalefet içinde ne perdi ne ailevi ne de içtimai dünya kurmak mümkün değildir. Adım adım Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyordum. Ve inceliğine uygun şu hassasiyeti dinleyin. Yirmi defa anlatmışımdır. Hazreti Ömer'in inceliğine uygun şu hassasiyeti dinleyin. Halife derken devrin başbakanlığını, meclis başkanlığını, reisi cumhurluğunun şahsında toplamış tevhidi bu makamda dahi temsil eden, Allah'ın bir hakkın halifesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hakkın halifesi bir insan. Halife olduğu devirde Hazreti Ömer. Sadeliğinden ve taffetinden hiçbir şey kaybetmeden yaşamıştır. Nasıl Efendimiz onların içindeyken, tutturup bir aşk ve heyecanla Efendimiz'e karşı saygı duymuştur. Ondan sonra da aynı saygısı devam etmiştir. Nasıl vefat ettiği zaman beyni döndüm. Nasıl bakışları bulandım? Nasıl ne yapacağını bilemez hale geldim? Nasıl şaşırdım? Nasıl kılıcını yarıya kadar kabzasından çıkardım? O ölmez. Ona kim öldü der, zekalesini kezerim diyordum. Aynı heyecanı hayatının sonuna kadar yaşadım. Resul-i Ekrem'in sonuna kadar yaşadım. Ailelerinden birisim. Veya Küsrü Efendimiz'in zevcesim. Babacığım, misafirleri karşılarken... Şöyle veftarı kaşırarken güzel bir elbisen olsa da onu giysen öyle kaçratan, Güzel bir elbisen olsa artık şu fütahattan sonra kaşlarını çarptı çok müteessir oldum. Kim bilir belki de kalbinden şunları duyuyorsun, şunları geçiriyordu. Aba kızcağızım sen bende nasıl bir iniraf gördün ki resul Ekrem'den ayrılmış ayrılmışlığın ifadesi olan bir şeyi bana tavsiye ediyordun. Hangi eğriliği gördün ki bana resul Ekrem'in yolunun dışında bir tavsiye ile geliyorsun? ''Babacım şöyle görünümlü, şöyle görkemli ol.'' diyordun. Duların dibinden geçiyordum. Dalgındı belki. Minbere çıkmanın heyecanlarını yaşıyordu iliklerine kadar. Halka nasihat edeceği şeyleri düşünüyordum. İlat kendisini düşündürüyordum. Resul-i Ekrem'e mülaka olmanın heyecanı ve heyecanı içindeydim. Nasılsa dalgındım. Hazreti Abbas'ın duanın dibinden geçerken... ...ancak omuzuna bir iki damla kan damladığı zaman...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 Buna hemen tanıdı. Peygamberin amcası Hazreti Abbas'tı. Onu çok severdi. Olumsuz yağmur duasına çıkmazdım. Olumsuz yolculuğa gitmek istemezdim. Ondan bir lahta ayrılmazdım. Daima onun yanında dururdu Bu Peygamberin amcasıdır derdim. Ondan ayrılmazdım. Ya Ömer dedim. Ne yaptın dedi sen? Oğlu ben bu gözlerimle gördüm. Retulekler kendi elleriyle yerleştirmiş onu.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 Peygamberin eliyle yerleştirdiği oğlu yerine yerleştireceksin. Ben, can, ben de ancak ondan sonra bu başımı yerden kaldıracağım diyordum. İnce saygın. Koca peygamber halifetim. Camiden sonra herkesin görebileceği duyabileceği şekilde geliyor upuzun bir duvarın yanına uzanıyorum. Ve Hz. Abbas onun başının üstüne çıkıyorum Ve eliyle alıyor Resul-i Ekrem'in yerleştirdiği oğlu. Demir parçasını teneke parçasını oraya koyun. Demir parçası da olsa teneke parçası da olsan Allah Resulü onu eliyle yerleştirmiştim. Allah Resulü bu Kur'an'ı bizim içimize eliyle yerleştirdim. Sen o duydum duydun mu çocuğunun kalbinden atılırken? Kalbim buna yabancı kılınırken. Peygamberine köle bedevisi denilirken kuran Arapların düzmesi diye söylenirken, Allah'a Allah hakaret edilirken, sokaklarda talma gezen bir kısım eşkıyanın dine ait mukaddesatı istihfaf ederken, aynı heyecanı duydun mu? Duymadıysan Hz. Muhammed ve Münesebet adına ne diyorsun, sorabilir miyim? Faslı bir tenekeyi söktüğü için, onun yerini değiştirdiği için, o yerine konsun diye başını taş olarak kullanan Azü Tömer, sana bu davranışıyla ne anlatıyor? Her biri bir elmas tutun olan, Kur'an'a ait hakikatlar kırlattı bir kısım eller tarafından, terbeder olası pis eşfet tarafından, yıkılatı ruhlar tarafından, dökülüp dökülüp yerler atılırken ve bir nesn alabildiğine taşkınlığı ve çürük kanlığı hazırlanırken, sen samitin faline sadece siyrettin. Tekyede seyrettin ölü gibiyim, zaviyede seyrettin ölü gibi, Kabe'yi tavaf ederken seyrettin ölü gibiyim, Ravde'ye giderken seyrettin ölü gibi, bu da benim neslindir diye çıkmadın. Var mı şunun içindeki, şu ilahi name ve mesaj içindeki hakikatları anlayacaksın. Bu mesaj ki Allah bunu size gönderdin. Anlayasınız bu mektubu okuyasınız diye. var mı bunun içindeki akaik anlayacak insan? İşte Rabbinizin gönderdiği mesaja karşı bu kadar alakalısınız. Devlet ricalinden birisi bir name göndersem ve yabancı bir dilde göndersem İngilizce, Fransızca, Almanca göndersem sırf devlet ricalından o kimsen ondan gelen o nameyi anlamak için siz o yabancı dili öğrenirsiniz onu tercüme ettirirsiniz size gelen o nameyi her yerde okumaya çalışırsınız. Göçleri ve yeri yaratan Kalbinizi elinde tutan, soluklarınızı ter veren, her nefes alışverişe iki defa hayatınızı başlayan Hazreti Allah Selle Celaluhu, Hazreti Muhammed gibi en emcez en eşref size gönderdiği bu muhteşem namaya karşı, devlet adamlarından gelen o namaya duyduğunuz alakayı duydunuz mu soruyorum size? Duymadıysanız ben size bir şey diyeyim. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, Öyle bir zaman gelecek ki Lebalenp camileri dolduracaklar. Fakat Kur'an bir vadi onlar onlarda bir vadiden. dem. Bu arkadan bir hadis tamamlıyorum. Lebalenp camileri dolduracaklar. Fakat içlerinde bir tane Allah'a iman eden olmayacak. Siz dehşetimizi ruhunuzda yaşaya durun. Dina karşı laika itnik ve laobalilikler. Bu meselenin dehşetini ruhunuzda yaşaya durun. Ben Ümit verilmesi gerekiyorsa ümit vermeyi düşüneceğim. Ümidinizde intihar asır olduğu onu gidermeye çalışacağım. Rabbim ümidinizi kırmaya masup idareyi kelam ettirmesin. Bu mevzuda bana da söz söylettirmesin. Ben ümitten dem tutar, ümidi ümit de ümit ümitle huzura çıkar ve ümit anlatırım. Ümit düşünür ve ümit konuşurum. Ama bununla beraber bu tehditkar söz, bu yıkıcı söz sizin ruhunuzda da benim ruhumda da bir heyecan ve helecan meydana getirmeliyim. Endişemizi temelinden sarsmalıyım. Ve gerçekten bizi korkutmalıyım. Ya o cemaat biz isek Allah muhafaza diyorsun. Evet geriye dönüyorum aziz Müslüman. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ona itaat ediyorum, İtaat ediyor onun getirdiği her şeye karşı saygılı oluyor. Onunca rüsvad ettiği prensipleri sonuna kadar korumaya azmettiyorum. Hatta bu arada Hz. Ömer gibi kıameti balalar, Büyük Osmanlı sultanları gibi kimseler Resul Ekrem'in hatıratına dahi Hacerü'l-Esved gibi hürmet ediyorlar. Aleyhissalatu vesselam'ın ayak eski mestinin, eşalbetesinin, rakılcının, hatta minberlerde mübarek lehriyeyi şerifinin acaba bunu yutsam mı? gözümün içine mi soksam, yoksa burnumun bir tarafına mı bağlasam, ne yapsam daima yanımda gezdirsem, ruhumdan ayrılmaz bir parça haline getirsem, havası içinde, aşkı içinden, duygulu ve duyarlı içinden, aleyhissalatu vesselam'a karşı gayet ince, gayet narin, gayet duyarlı olarak yaşıyorlardı. Biz binbir helaket ve felaketin birbirini takip ettiğim son asırlar içinden, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yıkıldığı son asırlar içinden, 2-3 asırdan bu yana, bütün felaketleri gözlerimizle gördük, müsaade ettik, tek çoğunun içinde bulunduk, fakat bununla beraber aynı duyarlılığı göstermedik. Rabbim bize uyanıklık ihsal eylesin. Ahir zamanda dini mübin İslam'ın faydaları mevzundan, gerekli olan şeylerle bizleri serfiraz kılsın. Aziz Müslüman, Resul-ü geride bıraktığı şeylere saygılı olacağız. Terektuke fikum ma intemestektum fi'man. İntemestektum fi ben tadillu ba'dahu abada au kemal. Kitabullah ve sünnet-i Resul'ün. Size iki şey emanet bırakıyorum. İki menbaa sizi davet ediyorum. İlk havuz sizi davet ediyorum. Ondan kana kana içecek ve doyacaksınız. Ondan içmediğiniz zaman da aç ve susuz kalacaksınız. Ondan içip kandığınız zaman itminana ve kalp uzaklaşmasına ulaşacaksınız. Onlardan uzaklaştığınız zaman istikrarsızlık altında iki büklüm olacakla inleyeceksiniz. Size iki şeyi bırakıyorum. Sarıldığınız zaman sapıklık görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman mihrap görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman taşkınlığa düşmeyeceksiniz. Yoldan sapmayacaksınız.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 Bu çetin, bu çok zor işte Rabbim dizinize derman versin. Size güç ve kuvvet ihsan eylesin. Bir devirde bir hakkın, ona metrik yapan, ona infiyat yapan, ona itaatta bulunan kimseler kendi devirlerini Gülistan'a çevirdiler. Devirleri Faistan'a dönmüş. Tek otun bitmediği bir devir haline gelmiş. Tek yağmur damlasının yere düşmediği bir devir haline gelmiş. Korkunç bir devrim bir dalalet devrini, bir küfür ve küfran devrini idrak etmiş, son atsın insanı, tıpkı atsın insanları gibi, dini mübini istemezsin, sıkı sarılma mecburiyetindedir. Ta talalete düşmesin, ta karanlıkta kalmasın, ta haç susuz bulunmasın, ta itminana ulaşsın, ve Rabbim bizi itminana ulaştırsın. Aziz Müslüman bu da meselenin ikinci bir yönüdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü biliyorsak seveceğiz, seviyorsak itaat ve inkiyat edeceğiz. İtaat ve inkiyatını da yine ondan öğrenecek, onun vazettiği prensipler içinde yerine getireceğiz. Muhammed'i bir hayatı hiyat etmek istiyoruz. Bu kendi kendine olur mu, yoksa bu işin bir yolu ve yöntemi mi vardır? Kur'an-ı Kerim'in gönüller tarafından bilinmesinin,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 Elin alemin nam ahlemine, yabancısına, belki de bazen elimde olmayarak gözüm kaydığı zaman, sen kör olası şu gözünü kapatabilirdin. Ve hala şu son zamanlardan gençliğimde duyduğum heyecanı duymuyorum. Çünkü bir 20 yaşında delikanlıyken iken ellerim açıp şöyle yalvarmıştım. Ya Rabbi ben şu gözlerimin zararını görüyorum. Bana bunları verdin al demeye utanıyorum ama alsan çok memnun olacağım. Zira ahirette seni göremeyeceğim gözü istemem al demiştim. Sonra da pişman oldum buna, dedim ki iyi göstersin, kitabı keberini mütavi ve verziye emaneti almasını isteyemem ve bunlardan dolayı kendine münafık nazarıyla bakıyorum. Samimi değilim diyorum, siz neredesiniz onu kurcalamam ben, kendi kitabınızı kendiniz bakacaksınız. Mümin bir namazını kaçırdığı zaman o gün akşama kadar hem sancı şeker hem de yemekten iştahı kaçar. Bu mümindir, bir gece evradını bıraktığı zaman yemekten iştahı kaçar. Bir gün mücadele adına bir şey anlatmadığın zaman birime yemekten iftah kaçar. Bu mümindir. Siz yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ben kendimi anlatıyorum. Benim gibi diyorum pek çok nifak sıfatını taşıyan, mücahede adına sahneden, Bayıştay'ın bir kısım donküçotlar var. Hizmet ederken resul Ekrem'i tanımayan, kendini beğenmiş bu hastaları var. İsterik nöbetlerini cihad adına sahnede gösteren bir kısım hastalar var. Hazreti Muhammed'in dinine Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Atmosfer meydana getirmekle, baskı ve terör yapmakla, kitler muhaleti içinde başkalarının nazarlarını kendilerine çekmekle, hizmet ediyor gibi görünüp defiyatı yatırım yapmakla, bütün bu batıl ve yanlış yollarla Müslüman hizmet edemez. Bu yollar makyavelist yoldur. Bizim rehberimiz, zehnumamız, bizim piştarımız, zöylümcümüz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Halbuki sokakta üç beş tane toy delikanının mücade adına sokağa dökülürken yaptıkları şey mevzunda Siyer'e başvurmamaktalar. Mevazi'yi bilmemekteler, Hazreti Muhammed'i tanımamaktalar, sahabinin ruh aletine haşina olmamaktalar. Onlara soruyorum, Muhammed'inin ruh Ruhaletini Muhammed'i olmayan bir yolla nasıl temin edecekler? Cehenneme giden bir yolda nasıl cenneti bulacaklar? Şeytanı hoşnut edecekleri bir yoldan, nasıl Hz. Muhammed'i bulacaklar sallallahu aleyhi ve sellem? Dolayısıyla art ettim. Yol yine Resul-i vesselamın yolu. Akıl Mevlana'nın ifadesiyle ona teslim olacak. Akıl ona esir olacak. Her fark destalin elindeki meyyit gibi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama teslim olacak. Kasper nasıl neyit istediği tarafa evvelir çevirir, o da öyle olacak. Bakın sahabi, bu hususa tercüman olurken meseleyi nasıl anlatıyor bize. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudaklarından dökülen her şey muhkem kanun gibi kasperin hayatında hemen kendisini gösterirdin. Neyi yasaklamışsa cemaat harfiyen iştinap ederdin. Neyi emretmişse cemaat harfiyen temessük ederdin sıkı sarılırdın. Allah Resulü'nün emrettiği şeylerden terk edilmiş bir şey göstermek mümkün olmadığı gibi Yasakladığı şeylerin de yapıldığını göstermek mümkün değildir. Ve bir sahabi Allah'tan aldığı bir şey yaşamadan ikinci bir şeye doğru gitmeyi düşünmezdim. Bir ayet de onu yaşardım. Tamam arkadan ne geliyor diye onu intizar etmeye başlardım. Ve ayetler indikçe Resul-i Ekrem sırada burada sokaklarda veya mescidin içinden... Halka bunları duyurur ve ilan buyururlardı. Herkes de duyar ona göre vaziyet alırdım. Kendisini ona göre şekillendirirdim. Ebu Bureyde de kanaat ediyordu. Efendimiz Medine'ye ibnagaraya giderken o ilk bayraklar olan insandır Ebu Bureyde. Efendimizin başına para konmuştum. Kim onu getirirse şu kadar para var demişlerdin. İlk defa üç ashâb ibn Mes'ad Aleyhissalatu vesselam'ın arkasına düşmüştüm. Aleyhissalatü vesselam arkadan yaklaşmış, fakat gördüğü bir mucizeyle geriye dönmüş ve ya Allah demiştim, sana ilişmeyecek ve arkadan gelenleri geriye çevireceğim. Onun arkasından paraya hiç göstererek Ebu Birey'de de arkasına düşmüştüm. Medine'ye yaklaştıkları zaman Ebu Birey'de resul e yaklaştım. Allah Resulü ona hiçbir şey söylemedim. Bunu tanıyordum. Kabilesinin başında sözlü sohbeti geçer bir insan olduğunu biliyordum. Tanıyordu bunu.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 Senin gibi şanı yüce bir peygamber Medine'ye girerken nasıl bayraksız girer? Bayrakların olayı, dedim. Bir anda gönlü ve yıkanmış. Bir anda istidat etmiştir. Ve işte bu Abubireyi de anlatıyorum. Ekrem'in münadisinin sesini duyduk, çok bağırıyordu. bağırıyordum. Bizse bir evde daha içki yatak edilmediği için içki içiyorduk. Fıçılarda yıllanmış şaraplar vardı. Takiller, destiler halkın başının önünde, başının üstünde dönüp duruyorlardı. Kaderler birbirine dokuşuyordu. Biz mert ve sermez kendimizden geçmiş, dünyevi ve süfli zevklerimizi yaşıyorduk. resul münadisinin sesi duyuldu. Arkadaşlardan bir tanesi sokağa çıktı. Sokaklarda dolaşan münadinin dudaklarında şu ayetler aldı bize getirdin. Ya eyyühellezine amenû. İnmel haberü'l meysirü ve'l ansabü ve'l azam ric'sun min ameli şeytan fechteni bu. Lehallekum Ey iman edenler, şu zararlı meşrubat içkin. Fazl oklarıyla kumar oynaman, ve aynı zamanda kumarın her çeşidine. Bunlar Allah'ın yasak ettiği şeylerdir. Bunlar ric'tir, pisliktir. Şeytanın amelindendir. Bunlardan kaçının ki felah bulasınız. İnnama yuridu şeytanu kaynekumü'l-adavete vel-bığdaveti'l-hamri vel Şeytan şekil ve kumarla sizin aranızda oyun oynamak ister. Sizi birbirinize düşürmek ister. Nesilleri güdükleştirmek ister. Milletlere kaplatmak ister. Siz şeytanın aranıza girmesine imkan vermeyin. İnname yuridu şeytanu kaynekumü'l-adavete vel-bığdaveti. Düşmanlığı körükler, adaleti körükler. hamri vel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 İkinci bir emre ve direktife lüzum yoktur, ikinci ihtara lüzum yoktur, ikinci hatırlatmaya lüzum yoktur. Bir gönül Allah'a iman etmişsen Allah'tan gelen şeye inkiyat edecektir. Ağızdan dökülür dökülmez, gastalin elinde kime git gibi nebiler nebisine itibara iktidar ediyorlardı. Uyuyor ve muhalefet hasta yer vermiyorlardı. Rabbim bizi de o inkiyat anlayışına ihla buyursun sahili selamete çıkarsın bize emni eman lütfeylesin Aziz Müslüman Resul-i Ekrem'in yoluyla bize talim ettiği daire içinde Resul-i Ekrem'in dinine hizmet edeceğiz ben sokaklarda verilen kavganın milletimizin milli selameti adına, memleketimizin selameti adına hiçbir şey getirmeyeceği kanaatindeyim bizim derdimiz deslimizin ihmal edilmesidir Baba anne kendi evladını ihmal etmiştir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 ...bizim rehberimiz, liderimiz olur. Etrafında toplanalım. Seni dinleyelim, ağzından çıkana kulak verelim. O bunları müstehdiyane karşıladın. Zira gönüllerde iman yoksan, dinamik kuvvetin bir kısım meseleleri aşağıya dikte etmesin. Sadece taban tabakasından nifakın kıydana gelmesine yol açar. Kafirler münafık olur, başka bir şey olmaz. Baskı yaparsınız, kafirler münafık olur. Rahmetlik ederim anlatırdı benim. İstiklal Harbi'ne milletimiz hazırlanırken, milleti zorla camilere dolduruyorlardı. Yukarıdan emirler ve direktifler geliyordu. Buhari okunacak ve Kur'an okunacak diyen, şu gözlerimle gördüm, Erzurum gibi mütedeyyin bir yerde halkın tek çoğun halk camiye girerken, bağışlayın helalar beklerdi çıkarken karışır dışarıya çıkarlardı. İşte buyurun yukarıdan meseleyi dikte edip düzelteceğim diyen, gafillerin gafilhane görüşlerim. Sen baskı yapacaksın da Müslüman olacaksın. Allah kimin kalbinde iman ışığını yakarsa o olacak Müslüman. Aklını doyuracaksın, kalbini doyuracaksın, ismini anlayacaksın, emniyle sakin edeceksin, düşmanlığı yıkacaksın, topluluklar arasında difüzyona yol açacaksın, yaklaşmaya yol açacaksın, münasebete yol açacaksın, her ferdin birbiriyle görüşmesini ve temasını temin edeceksin.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 Ve Beykullah'ın duanın dibine dikildi, la ilahe illallah diye haykırdım. O gün dövdü hurdu haç ettiler. Hazreti Abbas geldi kurtardım. Ertesi gün yine çıktı haykırdı, sokağa döküldüm. Yine dövdüler. Yine Hazreti Abbas kurtardım. Üçüncü gün yine aynı şey oldu, yine Hazreti Abbas kurtardım. Ve resul kendine şöyle dedim: Senin durumun, Müslümanlığın şu andaki haline müsait değil. Sen gıfar oymağına git, bizim zuhur ettiğimizi duyunca gelirsin. O güne kadar sen zarar vereceksin bize, yumurtalarımızı kıracaksın, halazdanlığa yüz tutmuş, çivici iletimizi öldüreceksin. İçinde bir terin olmadığı halde, asırlardan beri atılan doğumların, şeylerin kurumasına sebebiyet vereceksin. Dolu yüklü bulutları tahrik edeceksin, ümmeti Muhammed'in doluya tutulmasına sebebiyet vereceksin. Senin durumun müsait değil bu iş ediyordum. Aynı şeyi seyyidine Hz. Ömer yapıyor altıncı sene. Mustafa defa sopayı geliyor ya Resulallah. Yol bu değil diyor. Ve hicret etme mecburiyetinde kalıyor. Resul-i Ekrem'in yolu bu. Niçin peygamberin yolunda hareket etmiyoruz? Resul-i Ekrem'in bir duvara yazı yazdırdığı vaki ve varit midir? Var mıdır Resul-i Ekrem'in slogan attığı? Var mıdır gençleri sokakta birbirine düşürdüğüm? Bedir de hatımlarının karşısına çıkmıştır. Ama arı hızıltısı sesiyle değil Hakkı var mı kimsenin Müslüman'ın solunu düşük göstermeyen? Ben hıyanet görüyorum bu davranışın arkasından. İran Müslüman'ı küçük, idraksız, basiretsiz gösteriyor. Müslüman bir şeye çıkar. Çıkar ve soluğunu çeker onun. Türkiye'yi kolu kuruyasın, başı kopartır bir kızım kimseler. Batırmak istiyorlarsa şerir yollarına devam etsinler. Hz. Muhammed'e davet ediyorum. Komünist Müslüman birbiriyle görüşecek ürkücü Akıncı Birbiriyle görüşecek Hepsi Müslüman olacak Birbiriyle çalış edecekler <Gülüyor> Hazreti Muhammed'in yolu Sallallahu aleyhi ve sellem Sizin hepsi adına bir şeye çağırıyorsam Ramiz ocağının oğlunu Allah kültüden inmeden derbeder etsin Sizi Hazreti Muhammed'in Yoluna çağırıyorum Hazreti Muhammed'in yolunda kavga vermem Hz. Muhammed'in yolunda mücadele vermem. çilesi ve ıslav olmayanın, bir kısım toy delikanların, verdivenin basamaklarına basa basa yükselmemiş, hapishane görmemiş, sokak yememiş, Müslümanlığa hizmetinin hesabını vermemiş, matanın başında oturmuş, Müslümanlık idare etmeye kalkan bir kısım nevzuhur kafaların, nevzuhur ruhların milleti maceraya sürüklemesi karşısında çok vasiretli ve idraçlı olmak lazım. Bir ay 25 senedir, ben bir adama bir şey anlatacağım diye tanıcı duyuyorum. Ben en mücmiyim bu davanın. Binlerce insan yemeden içmeden hizmet etmiş. Hakkımız yok bunların tohumlarını sürütmeyen. Hakkımız yok onların hazırladığı civcivleri öldürmeyen. Hakkımız yok o yeşillikleri ve çimen ödarları. Harizler hale getirmeyen perişan hale getirmeyen hakkımız yoktur. Aziz Müslüman, meselenin vicdanında bir ağırlık, bir bakkı yapması hakebiyle Ben heyecana kapılarak Kulaklarınızı tırmalayıcı kelamda ve lafta bulundum. Rabbim beni muhafaza etmesin. Ondan özür dilerim. Günahlarımı bağışlasın. Eğer seyyi etsimse sizin de kalbinizi kırdımca siz de kutura bakmayın. Sizi Hz. Muhammed'in yoluna davet ediyoruz. Haciz Müslümanlar, izzetinizi ve şerefinizi Muhammed'i bir gönüle sahip bulunmamıza bağlıyoruz. Muhammedi olduğumuz cistette şerefliyiz, Muhammedi olduğumuz cistette acizdiz, Muhammedi olduğumuz cistette de fayi olmamız için teminatlar var demektir. İnanaleyh bizim için en hayatı ı ehemmiyet arz eden husus Muhammedi bir gönle sahip bulunmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yeniden gönüllerimizde Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ihya etmeye bağlıdır. İnsanlık sevgisine bağlıdır. İnsanlığa karşı gerekli olan alakayı göstermeye bağlıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olan bir insanın, peygamberinden danı karşı alaka duymaması mümkün değildir. Gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sayan, itaat zincirine giren herkes, mahlukata karşı alaka duyacak, Reskim tayına tatyla etmeyecek. Mesabete etmeyecek. Belki beraber olacak ve fırsatlar kollayacak. Ha gönlüne muhabbetullah ve mefafullahı yerleşsin. Ha gönlüna muhabbeti Rasulullah yerleştirsin. Zira hakiki bir mümin Allah sevgisine mazhar olmayı ancak bu yolda görür. fahr Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurular kim Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah.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 Ha Allah da sizi sevsin ve yeryüzünde sizin için üstü kabul edilsin ve böylece Allah Celle Celaluhu içine düştüğünüz kayadan sizi çıkartın da işletsin. Hakiki müminin en büyük idali, en büyük ümniyetin Allah'ı ve Resulullah'ı aleme sevdirmektir aziz Müslüman. Muhammedi bir gönlü herkese telkin etmektir. Bunun için yer yer başkalarıyla da münasebete geçerim. Yer yer yüzde kendisine, yüz kendisine gırt simtelerle temata geçer, konuşur. Yer yer bir çatı altında onlar da bir, onlarla bir araya gelir. Katiyen bilir ve inanır ki, düşmanlığın getirdiği ve getireceği hiçbir şey yoktur. Muhabbetinde açmayacağı hiçbir kapı yoktur. Hakiki müminin el kapı budur. Rabbim bizi hakiki mümin eylesin. Sahabinin kapatında ümniyedir ve idaldir. Sahabi sadece bunu düşünür. Zira peygamberinden öyle gördüm, aleyhisselatü vesselam gururunu kırıcı onuruyla oynayışı bir ahitname bir Bu Hudeybiye'de bir mutallaha imzalamıştır. Bu musallaha Müslümanlığın aleyhinde görünüyor gibi olmuştur. <gülüyor> Fakat Kur'an-ı Kerim bu musalahaya fetih diyor. Bu musallaha münasebet ile innafe tahna lekefe talibina, sure-i oluyor. Bu musallaha da yanlış anlayanlar oluyor.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 Allah'ı ve Resulullah'ı anlatacak. Onun için Hudeybiye'ye başkaları anlaşma der. Bir sus der. Kur'an-ı Kerim'de ona fetihtir, fetihtir. Çünkü mümin kafirle yüz yüze geldin. Mümin kafirle temasa geçtin. Müminin güzelliğini kafir görmeye başladın. Ve günümüzde yapılacak şey de budur zaten. Aziz Müslüman. Sahabinin kafasında bu hakim olduğu için her fırsatı bu istikamette değerlendiriyordunuz. Her son tabloda bu mevzuda bir çizgi meydana getirmek istiyordun. Size çok misal edebilirim ama bu minberin ona tahammülü yok. İbni İlşan vücuduna kaplanan oklarla bir sirpi gibi yere yuvarlanırken Rabbisine karşı son intizarlarımı şöyle takdim ediyordum. Rabbim olsaydı da şu merdivenlerin başında. Beni dinleyecek hakikata aşina bir gönül. Seni anlasaydım gitseydim zam yemeyecektin diyordum. Ölümüne zam yemiyordum. Şakır şakır vücudundan akan kanları duymuyordum. Bir tek şeyin endişesini vicdanında taşıyordum. Temiz bir nasiye bulsaydımdan, seni anlatabilseydim son işim benim bu olsaydı diyor kafirlerden. bir dar ağacına götürdüler. Resul-i Ekrem'in müşritler ordusundan Hubeybi. Bir tepenin başında hüzey kafirleri tarafından sarılmış, üç arkadaşları öldürülmüş, Üçüzüncüye vurulacağı zaman bir tanesi de başkaldırmış, o doğruda öldürülmüş. Zeydibli hmm. besinle ile Hubeyip Mekke-i Mükerreme'ye getirilmiş. Hmm. Ve bir eve kapatılmış. Her gün yeme içme adına kendilerine eziyet edilmiş. Hmm. Su istedikleri zaman dövülmüş, ekmek istedikleri zaman yine dövülmüş. Dinlerinden vazgeçilmek için lazım gelen her şey yapılmış. Ve idamlarına karar vermişler. Günlerce Mekke'de hapsettikten sonra idama karar verilir. Mecdenin o güne göre karanlık sokaklarından bir arkadaşlığı yer bir sokaktan öbürü de başka bir sokaktan mezbahaya doğru götürülürken boğazlanmak üzeremi. İki arkadaş yüz yüze gelir birbirlerine bakarlar. o sana ev gidersen selam söyler. Sen eve gidersen selam söyleyeyim dedi. Ve dar ağacının altına götürürler. Günümüzde olduğu gibi idamın son arzusu sorulur. Son arzusunu soruyorlar Kubeyim. Konuşuyorlar. O onların arasında kendisini dinleyecek bir insan araştırıyor. Bir aralık Abu Süfyan yanına kadar sokuluyorum. Şu dakikada Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder miydin? Bizden bile yıldırım vurmuş gibi sarsılıyor. O da ne demek diyor? Senin bir züyanetimi mi gördünüz? Ona karşı ihanetini ifade eder bir davranışma mı şahit oldunuz? O da ne demek? Senin gibi binlerce kubbeyi felak olsun fakat onun zülüpleri dağılmasın. Onun bu sözü ve bu özgürlüğü, karşı tarafı öyle heyecana getirmiştir ki, ellerinde değil de biledikleri hançerleriyle, mızratlarıyla, üzerine kaldırır ve bir yerinden belki kendisini delik deşik ederler. O ayaklarının bağ közülür aşağıya doğru yıkılırken, başını yukarılara doğru kaldırır. Hiç de aşina bir çare görmüyorum. Ey Allah'ın Resulü, bilseydim ona da seni anlatacaktım. Ama o aşina çareyi bulamadım. Allah'ın selamını Resulüne ulaştır. Sonuna kadar tabakat içindeyim, Mescid'e olur. Resul-i Ekrem Medine-i Minevere'de mescidinin içinden. Bir aralık dizleri üzerine doğrulur ve kayma doğru nazarlarını diker. Ve aleyke selam ya Hubeyip buyurur. Ya Resulallah Hubeybe ne oldu? Hubeybe'ye geçtiler <gülüyor> buyuruyor. Oklarla, mublaklarla üzerine gittiler. Ama Hubeybe'nin içinde bir dert vardı. Hakkı anlatmadan gidiyordum. Bir gönle hakikatı yerleştirmeden gidiyordu derdi bu Siz de bir misal nahi, öyle kalbinize ve kafanıza koyun yaşatın. Ben günümüzden size misal vereyim. Bir hocamız hakkı, hakikata tercüman anlatıyor. Her gün etrafında beş on tane delikanlı. Dün biri ihtida etmiş, bir kısım Müslümanlık öğrenmiş. Yarın başkası ihtida ediyor, öbür gün başkası ihtida ediyor. Böyle hizmet edenlerin sayına Allah meşhur etsin, sama diyor, ediyor, arşimetekleri mücevherlerle doluyor, Resul-ü ruhu hoşunu doluyor. Ve bir gün yine böyle anlatırken, sokakta polizmize sıkılan kurşundan bahsediliyor. Türk askerini mesela arkadan vururuz, askerine selam bir sözünden bahsediliyor belki. Buna benzer şeylerden bahsedilince, üç beş gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı, Müslümanlığın heyecanı bütün iliklerinden,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 İhtida etmiş o mecliste bulunuyor. iki günden beri. Bir aralık o sözlerini bitirince o parmağını kaldırıyor. Kardeş bir dakika bana müsaade eder misin? Eğer şu, şey, şu yaptığın şeyi bir hafta olan yapsaydın vallahi beni başa şeye cehenneme göndermiş olacaktın. Bu günü iman ve dünyam aydınlandı benim diyor. Anlıyor musunuz her iki devirdeki heyecanım? Anlıyor musunuz gerçek mümin idrakının? Anlıyor musunuz, da dahi difizyona geçmeyi, münasebet kurma yolunun Biz bu davanın dertlisi ve sevdalısıyız. Soluğumuz kesilinceye kadar böyle diyecek. Bunu yürürleyecek ve belki de bir günah kralından çözülmüş. Bunun için burada yıkıldığımı göreceksiniz. Yirmi beş senedir bunun için ağladık, yirmi beş senedir bunun için kızladık. Alev alev yanan neslimizin imzasına koşalım. Çağat olayı minaf gidenlerin önüne geçelim. Burası çıkmaz sokak diyelim. Hazreti Muhammed'e giden ufuhu gösterelim. <gülüyor> İçerimizi Bu hayranımızın içine şu kattılar. Bunu darbat ettiler. Ebedi bir düşmanlık ve husumet meydana getirdiler. Muhammedi gönül. Sevgiyle ale açılan gönül. Sevgi kokan, sevgi temessüm eden, sevgi gömceden, sevgi konuşan, sevgi yazan, sevgi çizen, Allah'ı sevdiren gönül! Yapacağınız müesseselerde bu havayı tutturun! Başınızda bu hava tütsün! Yanınıza gelenler emniyet istesin! Herkes rahat rahat sırtını size dönebilsin! Hiyanet endişesini taşımasın! Muhammedi bir gönülle hareket edin! sallallahu aleyhi ve sellem kadar o havaya fıstamış olduğumuzu idrak ediyorum ve hissediyorum. Keşke idrak edebilseydik. Keşke sokaklarımız onunla dolaşabilseydik. Şu ateşini durumu söndürmüş olabilecek. Belki şu yangıra bir hatime vermiş olabilecektik. Rabbim bu ve ısraplı dönemi daha fazla uzatmasın. İslam aleminin son kanat karakolu. Anadolu insanının, son karakolun son bekçilerini, Allah muhafaza buyursun. Tekavet şebekelerinin şerrinden korusun. Düşmirakların antikalarından muhafaza buyursun. Alem-i İslam'ın son yüzünün akı Sana Çanakkale'de verdiği kavgayla karakolu korudu. Trabluskarttaki kavgasıyla karakolu korudu. Maraş'ta Gaziantep'teki kavgasıyla karakolu korudu. İstiklal Harbi'nde karakolu korudu. Aman batıya karşı İslam aleminin karakolu. Bunu çiğnetmeyelim dedi. Elimizde çiğnetmeyelim. Kapılarımızı düşmanlara açmayalım. Neslimizin dertlerine inelim, onu tedavi edelim. Okullarımıza inelim. Neslimizde meşgul olalım. Maddi manevi bu yüz artistlerinden bulunalım. Maddi manevi makamları atalım, itelim. Bir nefer olarak çalışmasını bilelim. Rab optimizinin zoruna bin olarak gitme. İdealini taşıyalım da yaşayalım. Rabbim bu duyguyu da bizi faydalı eylesin. Kana yinnas te'l selam rablan nizam. Selamullahil melikil azizil alam. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fil selam